Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin O salayatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim Ve ma enfaktum min şeyin fe huve yuhlifuh sadıkallahu'l-azim Muhterem kardeşlerim Bugün cömertlik üzerine konuşacağız Bildiğiniz gibi Peygamberimizin bizlere sıklıkla vurguladığı ömrün bereketi, kalbin yumuşaklığı, sadeliği ile ilgili, insanın imani derecelerinin yükselmesi ile ilgili özetle, özellikle üzerinde durduğu önemli hasletlerden, özelliklerden birisi de cömert olmaktır. Ki cömertliği tarif ederken alimler insanın gerekeni gereken yerde gönül rızasıyla vermesi diye tarif ediyor. Yani Saçıp savurmak cümertlik demek değil. Ve verirken gerekeni gereken yerde gönül rızasıyla bir insan bir şeyi hibe ederken, bağışlarken, infak ederken, herhangi bir şeyi verirken gönül rızası içerisinde ve gerektiği yerde verdiği zaman buna başka şeyler katmadığı zaman bu özelliği elde etmiş oluyor. Ki ayeti kerimede Rabbimiz siz hayra ne harcarsanız Allah size onun yerine yenisini verir buyuruyor. Yani bir insan hayır olarak bir şey infak ettiği zaman, iyilik yolunda, hayır yoluna bir şey verdiği zaman, o gerçekte o kimsenin malından bir eksiltme yapmaz ya, o tersine artırma vesilesidir, daha çok artmasına vesile olur. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evinde kurban kesiliyor kesildikten sonra Efendimiz Aleyhisselam evine gelip Hazreti Ayşe Validemize soruyor diyor ki kesilen koyundan ne kaldı Hazreti Ayşe Validemiz de diyor ki sadece bir küreye bize kaldı hepsini dağıtmış koca bir koyun hiçbir şey bırakmamış yalnızca bir küreye bırakmış peygamberimiz de buyuruyor ki desene yalnızca bir küre hariç hepsi bizim oldu. Bir küre hariç hepsi bizim oldu. Çünkü Allah yolunda infak edilen, başkalarına verilen, hayır hasenat olarak verilen insanın gerçek kazancı. Yani biz insanlar infak noktasında başkasına hayır olarak verilen şeyleri belki eksik görüyoruz ama tersine tersine peygamberimiz yalnızca kazanç olarak onu görüyor. Muhterem Kardeşlerim İmam Gazali Hazretleri de buyuruyor ki cömertlik zühdün meyvesidir. Zühd nedir? Zühd, zahid olmak bir insanın dünyaya değer vermemesidir. Bir insan dünyaya değer vermediği zaman zahid olduğu zaman işte bunun bir karşılığı olarak karşısında elinde bu cömertlik hasretini Bulmuş olur Yine Rabbimiz Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Siz bir hayır verdiğiniz zaman iyilik yolunda bir şey e, ifa, ifa ettiğiniz zaman Siz hiçbir Haksızlığa uğratılmaksınızın O size fazlasıyla verilir Bir insan hayır yaptığı zaman Yaptığı iyilik Öyle devam eder ki Allah Teala 1'e 700 veren buğday başak tanelerine benzetiyor. Bir verdin gönül rızası ile verdin ama eğer bunu düzgün vermişsen iyi yerde iyi niyetle vermişsen ne oluyor? Bu 1'e 700 derecesine artmış oluyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İttegun nâra velev tam Cehennem ateşinden yarım hurma ile de olsa sakının korunun. Yani yarım tane hurma veriyorsunuz bu verdiğiniz yarım hurma Sizin cehennemden azat olmanıza Kurtulmanıza vesile olsun Şimdi tabi Efendimiz aleyhisselamın Cömertlikle, infakla Hayır yolunda harcamayla ilgili olan Bu yoğun öğütlerini Sahabeler çok önemserdi Ne varsa vermeye çalışırlardı Öyle iki sahabelerden Birisi eline iki avuç hurma aldı iki avuç hurmayı e, infak etmeye çalıştı. Etti de münafıklar bununla alay ettiler. Dediler ki ya şu iki avuç hurma ne ki? Bu e, kime ne faydası var ki? Bununla alay ettiler. Biraz sonra başka bir sahabe geldi. Çuval çuval e, hurma infak ettiği zaman aynısını, aynı tepki ona da gösterdiler. Ona da bu sefer dediler ki bak çok çok veriyor. Bu da gösteriş peşinde. Hiçbir şeye hiçbir şeye tatmin oluyor değiller az olunca ne olmuş az olunca bunun hiç kimseye faydası yok çok olunca da gösteriş için veriyor diye tepki gösterdiler işte bir ayetin nüzul sebebinde de bu var onun için Efendimiz Aleyhisselam yarım hurma ile da olsa cehennemden korununuz buyuruyor bir insan çünkü hak yolunda verdiği şeyin hangisinin hayırlı olduğunu yalnızca Rabbimiz bilir Bazen insan çok şey vermiştir de bu verdiği şeyin bir anlamı kalmamış olabilir. Düzgün vermemiştir. Başa kalkarak vermiştir. Gösteriş yapmıştır. Karşıdakini rencide etmiştir. Menfaat düşüncesi içerisinde vermiştir. Bu infak ettiği, hayır yolunda verdiği şeyi ihlas ile, samimiyetle Allah rızası için yapmamışsa bir hayrını görmez. Tersine ne kadar çok büyük samimiyet içerisinde ise hulusi kalp içerisinde ise de o zaman da bu yaptığının büyük faydasını görür ki bunun yarım hurmayla da olması bu yüzdendir. Onun için de atalar yanım elma yünür elma diye boşuna söylememişler. Bazen olur ki tek bir yarım elma, yarım tane verdiğiniz elma bile bir insanın bir insanın kurtuluşuna vesile olmuştur ki yine Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten Rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında hiçbir defa kendisinden bir şey istendiği zaman hayır dememiştir. Eğer elinde imkan varsa vermiş, vermediği zaman da sükut etmeyi tercih etmiştir. Yok kelimesi, hayır kelimesi Efendimizin dilinde yazılmamış, literatüründe yok. Böyle bir kelimeyi hiç kullanmamış, onun içine bir mümine düşen görev cömertlik hususunda Efendimiz'i, ...en iyi şekilde örnek almasıdır. Yine Efendimiz... ...Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... ...cömertin... ...yemeği şifa... ...cimrinin yemeği ise... ...hastalıktır. Bu tabi... ...cömert ve cimrilik arasındaki... ...farkı ayırt etmemiz açısından... ...Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor... ...cömert bir insanın diyor... ...yemeğini yediğiniz zaman o size şifadır. O bir ilaç gibi... ...fayda gösterir insana ama... E, pinti olan, cimri olan insanın ise yeme insanın karnını ağrıtır, insanın hastalığına vesile olur. Bu konuda Bişrü Hafir radıyallahu anh'ın da böyle bir sözü var. O diyor ki bir insanın e, bir müslümanın cömert kimse ile beraber bulunması gönül huzurudur. Cimri ile bulunması ise kalp katılığına vesiledir. Yani bir insan ve diyor mümine eziyettir cimri olan bir kimsenin yanında bulunması onun kalbin yüzüne bakması bile huzursuzluğuna vesile olması için bir sebeptir diyor ve yine değerli kardeşlerim Hazreti Hasan'dan bir rivayet nakletmek istiyorum Hazreti Hasan radıyallahu anh bir gün bulunurken kendi yanına gariban bir insan geliyor öyle gariban ki Duruşunda muattar, kimsesiz, yoksul, sıkıntıda olduğu belli. Tabi hani o çarna çar insan da üzüntü içerisinde kendi derdini de rahat ifade edebilecek durumda da değil. Onun için üzüntüyle hani e, maksadını arz etmek için de yazılı bir kağıtla gelmiş ki... E, ...efendim işte benim şöyle şöyle sıkıntım var diye detaylı anlatabilecek cesareti kendinde görmediği için... Sıkıntılarını kağıda yazmış Bir mektupla gelmiş Hazreti Hasan da bu zattan Mektubu aldığında Alır almaz daha Mektubu açmadan İsteyen işin görüldü Ne istiyorsan verildi diye cevap vermiş Tabi Daha mektubu açmadan Böyle cevap vermesi de Etrafında bulunanların pek hoşuna gitmemiş Demirsel efendim Yani haklısınız Verecektiniz verin ama hiç olmazsa şu adamın mektubunu okuyup da öyle peki deseydiniz dediklerinde diyor ki Hazreti Hasan ben diyor adamın perişanlığından o mazlum duruşundan e, gecikirsem Allah bana hesap sorar diye korktum çok geçmiş olur diye korktum yani e, hani bir insana istediğini de istediği zaman vermek önemli istediği zaman ve o insanın o muzdarip hali bir kaç saniye bile olsa birkaç dakika bile olsa geciktirmek Hazreti Hasan'ın hoşuna gitmiyor böyle olduğu için de daha elindeki mektubu okumadan cevap ediyor yine değerli kardeşlerim Muhammed bin Sedih El Bağdatî Hazretlerinden de bir söz nakledelim buyuruyor ki Muhammed Hazretleri ben o insanın aklına şaşarım ki malıyla köleleri satın alır da ...hür kimseyi akılıyla satın alamaz. Ne demek? Yani insan o kadar cömert davranır, cömert davranır ki... ...bir insanı köleyi azat edecek kadar çok hibe eder, bağışlayabilir... ...ama o insan iyi muamelede bulunmadığı için... ...insani ilişkiler iyi olmadığı için... ...insanlara kaba, sert, katı davrandığı için... ...akıllı insanı diliyle satın alamaz. Yani normal bir insana... İyi konuşarak tavlayabileceği halde normal bir insanı tavlayamaz ama dünyanın parasını da harcar. Ben diyor bu insanın aklına şaşarım. Onun için de bu noktada ifade etmediğimiz nokta şu ki bir insan cömertlik yaparken, hibe de bulunurken, bir şeyleri verirken, infak ederken aynı zamanda insanlarla ilişkileri hususunda da dikkat etmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, Hz. Ayşe Validemiz'in hizmetinde bulunan Ümmü Dura anlatıyor. Bir gün Hazreti Muaviye, Hazreti Ayşe Validemiz'e 180 bin dinar dirhem değerinde mal gönderiyor. Ki o günkü bedellere göre çok yüksek bir rakam. İşte bu rakamı gönderdiğinde Hazreti Ayşe Validemiz de cömert, Elindeki malın tamamını dağıtıyor O gün akşama kadar O 180 bin dirhemlik malzemenin Tamamını dağıtıyor Oruç akşam oluyor iftar vakti İftar vaktinde e, oruç açacak Bir şey yok evinde O muduradan diyor ki işte iftaryelik getir bize Evinde yalnızca Kuru ekmek bir de yağ Onları getiriyor ekmeğe yağ batır, Tabii Tabi mudurada diyor ki Hayıflanıyor e Efendim diyor keşke bu 180 bin mal malı dağıttığınızda tek bir dirhemliği de bıraksaydınız size işte iftar hazırlayabilirdim diyor. Hz. Ayşe validem de diyor ya, ki validemiz de diyor ki bana hatırlatsaydın ya. Yani o kadar çok e, Efendimizin eşleri de dahil o kadar çok hibe peşindeydiler ki kendilerine ki... E, Cümletlik dereceleri içerisinde Önemli sınıflardan birisi de İthar dediğimiz Kendisini başkasına tercih etme derecesidir Büyüklerde hemen her zaman Bu haslet görülmüştür Kendisi aç Muhtaç olduğu halde hep başkalarını tercih etmiş ee, Bir şekilde Mesela sahabenin birisi yine Bir kelle gelmiş Kelleyi fakir diye buna göndermişler Bu da tabi ben muhtaç değilim Benden daha muhtaç var Başkası diye başkasına gönderiyor o ben de muhtaç değilim Benden daha muhtaç var diye Bir kelle yedi kişiyi dolanıyor Yedinci kişi tekrar ilk kişi İlk fakir diye gönderilen Anlaşılıyor ki en fakir bu Dönüp dolaşıp tabi Yedi kişiyi dolaşıp da aynı kelle Tekrar kendisine gelince Bunu Allah gönderdi diye teslim alıyor Bu noktada Başka bir hadis-i şerifi daha paylaşalım Hazreti Ayşe Validemiz'den yine Bir gün Hazreti Ayşe Validemiz Hane-i Saadet'te bulunurken Bir kadın geliyor İki çocuğuyla birlikte Hazreti Ayşe Validemize Durumunu aktarıyor İşte muhtaç olduğunu söylüyor yardım istiyor Tabi Peygamberimizin evinde Hane-i Saadet'te Verecek bir şey yok Yalnızca ne var? 3 tane hurma var 3 hurma olduğu için de Hazreti Ayşe Validemiz O 3 tane hurmayı kadına veriyor Kadın da aldığı 3 hurmayı Yanında bulunan iki çocuğuna birer tane veriyor. Üçüncüsünü de kendisine saklıyor. Kendisi yiyecek. Çocuklar tabii kadın Hazreti Ayşe validemizle konuşuncaya kadar çocuklar o hurmaları yiyor bitiyor. Hazreti o kadın üçüncü hurmayı kendisine ayırttığı hurmayı açıyor parçalıyor yiyecek. Tam ağzını atacağı sırada çocuklar aç uzun zamandır bir hurmada karınlarını doyurmamış. ...atıyorlar anne bana anne babana... ...diye ısrar ediyorlar... ...o kadın da... E, ...o hurmayı yemeden ikiye bölüyor... ...yarısını bir çocuğuna... ...yarısını diğer çocuğuna veriyor... ...tabi Hazreti Ayşe... ...bu konuda müteessir oluyor... E, ...kadının durumunu hem takdir ediyor... ...hem de üzülüyor... ...biraz sonra kadın gittiğinde... ...Efendimiz aleyhisselam içeri giriyor... E, ...Hazreti Ayşe de... ...çok üzüldüğü için durumu peygamberimize aktarıyor... ...Ya Resulallah... Biraz önce bir kadın geldi böyle böyle davran dediğinde Efendimiz Aleyhisselam... işte kadın bu davranışından dolayı çocuklarına sahip çıkıp bunları kendisine tercih ettiğinden dolayı cennete girdi buyuruyor. Onun için yani büyükler böyle kimselerde tek bir hurmayı bile hiç e, değersizmiş demezler. Bir hurma bile çok değerliydi. Hz. Ayşe validemizin vermesi açısından yine o kadın açısından da çocuklarına sahip çıkması... Çok önemli bir nokta. Tabi bugün hep kıssalarla, tarihten olaylarla gidiyoruz. Başka bir misal daha verelim. Yine Hazreti hane Saadet'ten, yine Efendimiz'in ailesinden bir misal. Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Abdullah bin Cafer Hazretleri. Malum Peygamberimizin iki değerli torunu. Bunlar üçü birlikte e, hacca gidiyorlar. Nereden? Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye. Hacca giderlerken... ...üçü tabi e, eşyalarını da... ...önceden göndermişler. Rahat gidelim. E, belki işte bizi yolda engellemesin... ...ibadetlerimizi rahat yapalım diye. Etraflarında bir şey yok. Üçü beraber hacca gidiyor. Giderken yolda acıkıyorlar. Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'ye. E, dağda bir çadır görüyorlar. Çadırda bir kadın, yaşlı bir teyze... Ee, teyze hemen bunlara sahip çıkıyor buyurun gelin tanımadığı halde yoldan geçen üç yolcu diye buyurun diyor su salmışlar su içiriyor biraz sonra işte keçisi var süt için diyor ardından da bunlar işte aç olduklarını ifade edince hemen teyze e, kenarda bulunan keçi geçiyor evlatlarım gelin şunu kesin e, siz kesin ben pişiririm öyle oluyor bunlar kesiyorlar keçiyi e, o teyze de yaşlı teyze de o e, keçi pişirir, güzelce karınlarını doyuruyorlar. Bunlar yola devam ediyor. Giderken de teyze ediyorlar ki teyze sen bizi bilir misin? İşte biz Kureyş'le kimseleriz. Biz Medine'den çıktık, Mekke'ye, Mükereme'ye Hacce gidiyoruz. E, dönüşte Hac'dan sonra memleketimize döneceğiz. Aman ha sen bize lütufta bulundun, ikramda bulundun. E, ne olur bize ziyarete gel, biz de sana ikramda bulunalım. Altta kalmayalım. Biz yedik, tek taraflı olmasın. Biz de sana ikram edelim. Davet ediyorlar. Gel zaman git zaman hacdan dönüyorlar. Bunlar memleketlerine geliyor. Tabi o kadının da kocası akşam geldiğinde e, duruma pek sevinmiyor. Açıkçası e, hanım diyor sen bizi batırdın diyor. Bir keçi vardı onu da kestirdin. Öldük biz aç kalacağız fakir kalacağız diyor. Kadında e, yani Kocası da kadını aslında biraz azarlıyor. Tabi bir, bir, bir müddet sonra bu karı koca Medine'ye geliyorlar. Muhtemelen tezek türü bir şey satıyorlar. Ee, o tür yani aşağı sayılabilecek malzemeyi satmak için Medine'ye gelmişler. Hazreti Hasan da o esnada bunu görüyor kadını, uzaktan tanıyor. Gelip kadına diyor ki teyze sen beni tanıdın mı? Yok evladım ben tanımadım. Teyze hatırla işte biz sana gelmiştik falan tarihte falan köydeydin ya. E ...sen bize ikramda bulunmuştun... ...hatırlıyor... E, ...tabii e, bu ikram etmeye de... ...daha önceden söz vermişti... ...onun içinde... E, ...onun içinde Hazreti Hasan... ...yanındaki adamları çağırıp... ...bu e, kadına... ...bin koyun veriyor... ...kaç tane aldı? Bir tane... ...kaç tane verdi? Bin tane... ...bin koyun artı... ...bin de dinar para veriyor... ...bin koyun bin dinar para veriyor... E, bire bin karşılık vermiş oldu. Cömertliğinde altında ezilmedi. Ve kadın da yaptığı bir cömertliğin de karşılığını nasıl diyordu. Bitiyor mu bu kadarla? Hayır. Hazreti Hasan Efendimiz bunu verdikten sonra e, yanında hizmetçisine diyor ki bunu al bir de abime götür diyor. E, Hazreti Hüseyin'e ona götür, şey, kardeşime Hüseyin'e götür diyor. Götür dediğinde gidiyor adamlara o kadını Hazreti Hüseyin Efendimiz'e gönderiyor. Diyor ki abim ne verdi? İşte bu kadar verdi. Bin koyun bin de dirham, dirhem verdi. Kendisi de o kadar veriyor. Benden de onun kadar diyor. Ne oldu? İki bin. İki bin koyun. 2000 bin de dirhem para oldu. Ardından da o da diyor ki e, al sen bu teyzeyi kocasıyla beraber bir de Abdullah bin Cafer'in yanına götür. O da çünkü bu izzete, ekrama muhatap olan şahıslardan birisiyle ona gidiyor. O da söylüyor diyor ki ne verdiler sana diğerleri? Diyor ki işte şey 2000 koyun oldu, 2000 de dirhem. O da çıkartıyor 2000 koyun daha. 2000 de benden, 2000 de dirhem. Yani kader ne oldu? 4000 koyun, 4000 de dirhem almış oldu. Tab Abdullah bin Cafer diyor ki Akteize diyor keşke bana önce gelseydin. Bana önce gelseydin ben sana en az bunların hepsi kadar verirdim onları da melektirdim iyice yorardım diyor ama nasibim bu kadarmış geç geldin diyor dolayısıyla da yani bire dört bin koyunu Rabbimiz kendisine rütfetmiş oluyor Tabii bu aynı zamanda büyüklerin nasıl muamelede bulunduklarının da işareti yine değerli kardeşlerim Abdullah bin Amr hazretleri o da Halid bin Müeyyid'den evine satın alıyor bu da önemli bir zat Abdullah ibn Amr kaça 90 bin dirheme 90 bin dirheme evi satın alıyor alışveriş gönül rızası ile yapılmış bir şey ama tabi hani e, aile kısmı e, bazen ev satılmasını pela, hoş karşılamaz erkekler kolayına satar da kadınların hoşuna gitmez Bunda da öyle oluyor Halit Hazretler akşam eve gelip işte ben evi sattım yarın gidiyoruz 90 bin dirhem para aldım Ev bizim değil deyince tabii evdeki hanımı çocuklar üzülüyorlar. Ağlaşıyorlar eyvah evimiz elimizden gitti diye o gece hep ağlıyorlar. Haberde Abdullah ibn Amr hazretlerine ulaşıyor. Duyuyor ki bunun çocukları hanımı üzülmüşler ne yapıyor? Ertesi gün haber gönderiyor diyor ki tamam evde sizin paramı da geri istemiyorum. Bir ev bedelini karşılıksız olarak hibe ediyor param da kalsın evde sizin olsun diyor. Elbette burada anlatacağımız hadiseler sadece tarihte menkibeler, sahabelerin, evliyaullahın, büyüklerin yaşadığı olaylar değil. Bunlardan maksat birer ibret almamız, örnek almamız, bunların cümertliği nasıl anladığı. Biliyoruz ki yine Hazreti Ebubekir Efendimiz cihada gel, cihada katkı sağlayın diye Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi karşısında Hazreti Ömer, varlığının yarısını, servetinin yarısını bağışlıyor ve içinden diyor ki, ha diyor, iyi verdim bu defa, ilk defa Ebu Bekir'i geçeceğim. İlk defa Ebu Bekir geçeceğim, varlığımı, servetimin yarısını verdim diyerek geliyor ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz malının tamamını bağışlamış. Sonra Resulullah sorduğunda da, ne bıraktın kendine diye, Allah ve Resulü'nü Allah ve Resulü'nün sevgisini diyor. Büyüklerin böylelikle. Değerli kardeşlerim yine bu cömertlikle ilgili yaşanmış olaylardan bahsederken Bir de Harun Reşit Hazretlerinden bahsedelim Malum İmam Malik Hazretleri var Harun Reşit Halife İmam Malik de Maliki mezhebinin önderi, kurucusu, büyüğü. İmam Malik Hazretleri gerçekten çok önemli bir şahsiyet e, Muhaddis, fakihçi Bizim memleketlerimizde belki çok fazla taraftarı o mezhebin ...muktedisi olmadığı için hayatı da çok bilinmez aslında. İmam Malik Hazretleri o kadar takva bir insan ki hadise son derece önem veren bir zat. Hadis raviyesi, mesela bir hadis rivayet edeceği zaman eğer hadis meclisinde hadis sohbetine katılacaksa ne yapar? Gusül alırmış ki e, gusülü e, adapları içerisinde sayıldığımız gibi... Hani önemli işlerde mübarek gecelerde gusül almak mendup olduğu gibi işte İmam Malik Hazretleri hadis meclisinde bulunacağı zaman gusül abdesi alırmış. Bunun dışında evinde mesela oturduğu koltuklardan birisi sandalyesi yalnızca hadis rivayetinde oturduğu sandalye. Evinin içerisinde öyle bir yer tahsis etmiş ve orada da güzel kokularla devam eder. Mesela yine özelliklerden birisi şu ki normal bir fetva istendiği zaman normal fetvalarda normal işlerde abdeste olacak ama hadisle ilgili bir konuysa o zaman o zaman gusül alır. Bir kesiti aktaralım. Bir gün hadis rivayetiyle uğraştığı bir esnada Abdullah İbni Mübarek Hazretleri karşısında oturuyor. İmam Malik'in böyle değişik bir e, e, üzüntü içerisinde böyle sancı çektiğini falan hissediyor. Sancılı kıvranıp duruyor ama bir kelime konuşmuyor görevini yapmaya ilmiyle meşgul olmaya devam ediyor. Şaşırıyor tabi bir süre sonra bitirdiğinde dönüp İmam Maliki soruyor hayır hayrola? diyor e, sen çok sıkıntılı görüyorum hem konuşmuyorsun hem sancılı bir şekilde kıvranıp duruyorsun bakıyor ki tam hadisle meşgul olduğu esnada 16 tane akrep sokmuş 16 tane akrep sokmuş ama sırf bu hadis değerlidir peygamberimizin sözleridir diye hadise saygısızlık olmasın diye akrep soktuğu halde yerini terk etmiyor Tabii bugün bizim sünnetlere, efendimizin sözlerine yaşamına verdiğimiz değer ile İmam Malik'in hadise verdiği değerle karşılaştığımızda herhalde nasıl bir ortamda olduğumuzu anlarız şimdi değerli kardeşlerim Harun Reşit hazretleri İmam Malik'e 500 dinar para gönderiyor Aynı zamanda Leys diye bir zat var, o da büyük alim, aynı zamanda e, maddi imkanlarda olan birisi. O da 500 dinar para gönderiyor ki, alsın işte bunu dağıtsın diye. Hazreti Harun Reşit de e, kendi o günkü e, şartlarda 500 dinar çok yüksek bir şey, dirhem değil. Dinar 500 dinar para göndermiş, i̇mam Leys'in de bu miktarda gönderdiğini duyunca şaşırıyor. E, ...haber gönderiyor... E, ...nasıl oldu benle... ...yani halifeyle boyun ölçüştüğünün farkında mısın diyor... ...bir halife kadar mal veriyorsun dediğinde... ...diyor ki... ...ey halife, ey emir-el müminin... ...ben diyor... ...bir günlük gelirimden daha azını vermeye utanırım... ...yani verince verilen şey bir anlam ifade etmeli... ...böyle yasak kavma, baştan savma cinsinden bir şeyler olmamalı diye... Onun için İmam-ı Hazretleri mesela günlük geliri 500 dinar gönderdiğindeki ortalaması daha sonraki devirlerde de 1000 Dirar olduğu söyleniyor. Hayatı boyunca hiç zekat vermeye, zekat farzıyla yükümlü hale gelmemiş. Neden? Aldığını hep zamanında vermiş, biriktirmeden hemen kısa süre içerisinde vermeye çalışmış, vermiş dolayısıyla da hiç zekat kendisine farz olmamış. Biriktirim biriktirim Lazım olduğunu da harcarım Böyle bir şey yapılmamış Kays bin Saat Hazretleri var ki Onu da anlatıp Kısa bölümümüzü noktalamış olalım Kays bin Saat Hazretleri de Meşhur bir zat Hastalanıyor Hastalandığında günlerce Ağır hasta yatıyor Etrafında dostları çok Ama ne hikmetse kimse ziyaretine Gelmiyor şaşırıyor da Nerede bu millet? kimse yanıma gelmedi diye iç geçiriyor. Acaba insanları kırdığım bir şey mi oldu? Ne diye böyle düşünürken kendisine haber günde bir birisi diyor ki, yaymam. Sen bu kadar milletten alacaklısın. Millet sana olan borcundan dolayı gelmeye utanıyor. Hem borçlu hem ziyarete gelecek utanıyor dediğinde Gays bin Saad Hazretleri diyor ki ya arkadaşları Ziyaretten engelleyen bir malı Allah mahvetsin. Bu malın ne anlamı var? Yani benim dostlarımla aramda ilişki kurmama engelse bunun hiçbir anlamı yok. Bir dellal çağırıyor. Ey millet memlekette dolaşıyor. Ey millet kimin kaysa borcu varsa borcu silindi. Borcu affedildi. Tüm memleketlerde de böyle haber salıyor. Tüm memlekette tabii bunu duyunca herkes rahatlamış oluyor diyor. Ve o gün diyor Ravi, İmam Gıyas Hazretlerinin evine insanlar o kadar çok ziyarete geldi ki merdiveni o gün çöktü insanların yoğunluğundan. Onun için de işte büyükler bu affetmeyi böyle anlarlar değerli kardeşlerim. Onun için de özetleyecek olursak şunu ifade etmeliyiz ki cömertlik Allah'ın özel vergisi vergisi olduğu kadar bir insanın herkesin en fazla bulundurması gereken hasletlerden birisidir. Neden? Çünkü bu haslet sayesinde insanlar manevi yükselişe ulaşmış olurlar. Bu alimler cömertliği tarif ederken diyor ki bir insanın cömert olması sadece bir şeyleri maddi para sahip vermesi anlamına da gelmez. Bu öyle bir insanın vücuduna etki etmiş benliğine şahsiyetine etki eder ki mesela cömertliği kendisine ilke edilmiş bir insan her işte müsvet düşünme yoluna gider kendi üzerine birinci derece zorunlu görev olmayan işlerde bile birilerine muhakkak yardımcı olur hemen her işten kendisine bir vazife çıkarır kendi asli görev olmadığı halde bir olayların çözüm yoluna gider bu bir vergidir bu açıdan yaklaşmamız gerekiyor onun içinde işi ben verdim, bitti. Ben saydım parayı. Gerisine karışmam meselesi değil. Bu insanın bir manevi derecesi olarak düşünmeli ki bu noktada Aleyhisselatu vesselam efendimizin bir hadisinde buyuruyor ki iman ve cimrilik bir kalpte bulunmaz. Ve insanın kalbinde iman ve imanla beraber cimrilik bir anda bulunmaz nasıl ki yalan içinde peygamberimiz böyle ifadede bulunmuştu başka bir hadisinde de buyuruyor ki peygamberimiz Allah Teala yeryüzüne her sabah iki melek indirir bu meleklerden birisi hep şöyle dua eder Allah'ım senin yolunda infak edenin malını ver artır Bunu yerine yenisini ver diye gün boyu o melek dua eder bir diğer melekte de ki: ya Rabbi cimrilik edenin malını telefet, et, helak et. Cimrilik yapıyorsa bunu yok et diye, malını yok et diye dua eder, beddua eder. Melaim'in birisi sürekli dua, öbürü de beddua içerisinde. Tabi alimler bunu özellikle zekat için yorumlamışlar. Öncelikli olarak vermesi zorunlu görevlerden kaçan, oradan kıvırmaya kaytarmaya çalışanlar için bu dua özellikle geçerlidir. Ama infak hususunda Geneldir. Allah Teala verildikçe verilmesini, verene e, gerisini telafi edeceğini ifade eder. Yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın e, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in kızı Hazreti Esma'ya da bir sözü var. Orada diyor ki Peygamberimiz Hazreti Esma'ya diyor ki ey Esma kesenin ağzını sıkma Allah sonra sana sıkarak verir. Yani sen nasıl verirsen Allah da sana öyle verir. Sen cömert davranırsan Allah sana cömert davranır, sıkarsan Allah sana sıkar. Ve bu noktalarla ilgili en önemli hadis-i şeriflerden birisi de değerli kardeşlerim şu ki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, ey ashabım benden yemin ederim ki Allah'a yeminle söylüyorum ki şu söylediğim sözleri iyi dinleyin. Çok önemlidir diyor Peygamberimiz işaret ederek üç tane cümlede bulunuyor. Bir, sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Peygamberimiz buna yemin ediyor. Bir insan bir şey vermekle malı eksilmez. İki, uğradığı haksızda sabreden kişinin de Allah şerefini, izzetini artırır. Yani bir haksızlığa uğradı. Dilenerek, mücadele ederek hakkını almaya çalışmayıp da uğradığı haksızlığa sabrederse Allah onun şerefini, izzetini artırır buyuruyor. Üçüncü olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir insan kendini dilenmeye alıştırmışsa, hep ver demeye alıştırmışsa, alma ağacına binerse Allah o insanı alma ağacından aşağı indirmez hep zillete mahkum eder her zamanda almaya mecbur eder bakın teyemmümle ilgili konuda alimler demişlerdir ki bir insan teyemmüm abdesti alacağı zaman suyu bulamadığı çeşitli hallerde teyemmüm alabilir de bu hallerden birisi de şu, Ebu Hanife hazretlerine göre bir insan suyu bulamasa çölde girerken ısız bir yerde yanındaki arkadaşının da suyu var ise suyu arkadaşından isteyip onun yeterli suyu olsa bile suyu istemesine gerek yok suyu isteyip abdest alıncaya kadar teemmümesin daha iyidir diyor niye çünkü diyor Ebu Hanife hazretleri istemek zillettir Başkasını el açmak dilenmek talepte bulmak zillettir bir müslümana da zillet yakışmaz onun içinde kesinlikle abdest için bile olsa suyu, su bile olsa istediği şey istemesin diyor. Ama İmam Yusuf Hazretleri biraz daha toleranslı olarak da diyor ki hayır bu bir sudur. Su Allah'ın suyu her yerde var. Onun içinde ve istediği adam yani bir dünyevi karşılığı olan bir şey istiyor değil. Nihayetinde ibadet için istiyor. Abdest için istediği de basit bir su yani maddi değeri olan bir şey de onun için... Teğmümle abdest almaktansa Su istemesinde bir sakınca yok diyor Onun için bu noktada da İmam-ı Azam hazretlerinin de Yani su, suda bile Abdest suyu bile istememe hususundaki Görevi e, ifadesi Binin için önemli Değerli kardeşlerim Böylelikle e, son 2-3 hadis-i şerif Okuyarak inşallah sohbetimizi Tamamlamış olalım Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bize buyuruyor ki Allah'ın ebdal kulu Aptal kul dediğimiz kullar var biliyorsunuz Bu kullar çok namaz kıldığı için Çok oruç tuttuğu için değil Cömert oldukları için Ve insanlara nasihatte bulundukları için Bu mertebeye ulaştılar Çok önemli bir hadis-i şerif Hani yeryüzünde her zaman Allah'ın aptal kulları vardır Yani veli kullardır bunlar Bunlar 40 kişidir Kıyamete kadar devam ederler ...bunların içerisinde bir eksilme olduğu zaman Allah bunların yerine birisini getirir. Bu böyle bir gizli bir kuraldır, böyle fizik kuralı gibi bir şeydir bu. İşte bu aptal kullar diyor, öyle kimler, çok iyi insanlar ama çok namaz kılan değil... ...ya da çok oruç tutan yani bu seviyelerine çok ibadetleriyle gelmiş değiller. Bir, cömert oldukları için iki, hiç sözünü lafını esir yemeden nasihat etmesi gerektiği her yer sineye çekmeden... İnsanlara açık bir şekilde nasihat ettikleri için Allah bu mertebeyi kendilerine vermiştir. Başka hadis-i şerifte de bir de diyor ki kimseye kin gütmeyip herkese muhabbet besledikleri için tüm Müslümanlar arasında ayrım gözetmeden insanlara yaklaştıkları için bu mertebeye ulaşmışlardır diye Efendimiz Aleyhisselam ifade buyuruyor. Ve son hadis-i şerifimizde şu olsun. Aleyhisselatu vesselam efendimiz buyuruyor ki cömert olan kişi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden de uzaktır. Cimri olan kimse ise Allah'a uzaktır, insanlara uzaktır, cennete uzaktır, cehenneme yakındır. Ve cahil, cömert Allah'a Alim olan cimriden daha eftaldır Dinimiz bu kadar çok ilmi teşvik ediyor olmasına rağmen alimle cahili hiçbir zaman e, mukayese götürmesine müsaade etmediği halde bu noktada diyor ki cahil cahil cömert ise eğer alim olan cimriden Allah katında daha eftaldır diyor değerli kardeşlerim. Ve bu sözlerin hepsinin tüm özelliklerde olduğu gibi bu ülviyat sıfatların hepsine Rabbimiz mutasif olmamızı bunu gereği gibi yaşamamızı hepimize lütfeylesin kuşkusuz ki cömertli sınıflar içerisinde başkasına tesir iyiser dediğimiz sakî dediğimiz sakavet dediğimiz mertebeler var bunların hepsi de birbirinden değerli ama biz genel itibariyle cömertlik deyince Hepsini birlikte ifade etmiş olduk. Allah hepimize keremiyle, lütfuyla muamelede buyursun.